eşyalarına da bakarım. İşte Musa Aleyhisselam böylelikle dualar etti. Allahu Teala'ya hamdetti, Mısır'a geldi. Firavun'un büyük bir ordusu olduğunu düşünüyordu. Allahu Teala kardeşiyle ona siz ikiniz benim ordularımdan iki büyük ordusunuz. Zayıf ve ezik olamazsınız buyurdu. Musa Aleyhisselam dua etti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 Sonra Firavun dediğini yaptı. Kolları ve bacakları çapraz kesildi. Yani evela sağ kolu, sonra sol bacağı derken Allahu Teala'nın izniyle şehit oldular. Kıptiler bu azabı gördüklerinde Musa'ya büyük alim diyorlardı. Kıptiler kimdi? Mısır'da yaşayan ateşe tapanlar, ateşperestler. Azap kalkınca da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 her zora düştüğünde bırakın ben dedi. Ben Musa'yı öldüreyim. Kurtarabilirse hep hem Rabbim Rabbim deyip duruyor ya Rabbine yalvarsın bakalım. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Çevresindekiler dedi ki o senin korkacağın bir kimse değil. Haşa sen dedi tanrısın ilahsın. E şayet onu öldürürsen halkın kalbine bir şüphe sokmuş olursun.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 Tek tek anlatıldı. Cenab-ı Hak, kahrı ilahiye düçar olan toplumların hazin akıbetlerini ve tarihin çöplüğünde kaybolup gitmelerini ne güzel anlatıyor. Meryem Suresi 98'in çağit. ''Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onlardan herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor.''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 tefekkür için kazanmak için 40 günlüğüne Turis Sina'ya davet edilmişti. O göklerin sessizliğine dalmak ve yerlerin meşgalelerinden uzaklaşmak nihayet enginlerde Allahu Teala'ya ulaşarak mana ummanına dalmak için Turis Sina'da diğer insanlardan ayrı bir hayat sürdü.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 İmtihan üzerine iptila eklendi. Mahlukun yolundaki seferde yarım gündür acıktı. Fakat Hak Teala'nın sohbet mahiyetinde 30 gün yemek içmek aklına bile gelmemişti. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'la beraber Kızıldeniz'den Deniz'den geçtikten sonra sığır başı şeklinde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 Bu düzene orada şiddetli bir deprem oldu ve bayılıp düştüler. Sonra Musa Aleyhisselam Allahü Teala'ya yalvardı, bu afette kaldırıldı. Sonra Amil isminde İsrailoğullarından çok zengin birisi bir yerde ölü olarak bulundu. Öldüren amcasının oğlu. Halk Musa Aleyhisselama müracaat edip